Merhabalar, merhabalar. S.A. Her zamanki gibi küçük yolsuz yüzüğümüzden Evet. evet. <gülüyor> bir, e, ejderha sapındı. Bugün sizin için gerçek bir ejderha sapındı. Yanımızda <gülüyor> bir ejderha var. Evet. Buyurun ejderha bey. Nasılsınız? <gülüyor> Yok yine benim. <gülüyor> Tüh! Ejderha da <Evlendim. gülüyor> Mecallerin diye mi? DM'lerin ünlüsü yine evet. bizlerle. Sakam Bey'in eee malikanesindeyiz. Sakam Bey'in küçük yalı stüdyolarındayız. Evet, küçük yalı stüdyolarındayız. E, öncelikle bu bölüme başlamadan önce geçen bölümün sonunda off-topic konuşan <gülüyor> Evet abi. Yani. bazı talihsizliklerden bahsetmek istiyorum. Evet, <gülüyor> seyircilerimiz bunu öğrensinler. Ben gidiyorum. Öyle evet, sen eee mezarına doğru yani. gidiyorsun. Şimdi geçeceğiz bölümün sonunda aslında biz e, yani izleyicilerimiz satılacaktır çünkü bölümlerimizi sekiz kere on kere tekrar tekrar dinliyorlarmış <gülüyor> Tövbe Ondan sonra e, Biz bir kombat yapmıştık bir fight'ın sonunda Bir takım e, bir mezarı açılmaktan kurtarmıştık aslında Temelde buydu Sonra içimizdeki bazı gök pardon Bazı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İçim kel evet, içimizdeki bazı kel ama kelfler e, bu mezarı açacağım diye tutturdum. <gülüyor> Kişi... Her şey düzgün giderken. Evet her şey normal gider hiç geri yok yani. Ondan sonra ve bizim e, mezarcımız da yani mezar taşıcı işiyle uğraşan e... mezar hizmetleri. Aynen, mezar hizmetleri yersen, yersen yersen yersen yersin <gülüyor> arkadaşımız kendisine yersen aç dedi olmuş <gülüyor> mezarı. Ondan sonra ve kervi açtı ve kervi açtı. Daha sonra açmaya çalıştı. Evet. Ro açtı. açtı açtı. Açtı doğru evet. açtı. Evet. Bunun için, e, bunun içinden arkadaşlar bir eski savaşçılardan sunup bilmiyorum <gülüyor> sizce hangi sunup olduğunu artık siz daha iyi bilirsiniz. Bir rapçi. Aynen. Oysa fakat önemli olan sunupun çıkması değil daha komik olan rap şu. Yerşen Bey. <gülüyor> <gülüyor> bunun, ya, tabi buna tabii çok sinirlendim. Buna buna çok bozuldum. Ama şimdi bunu. adam da mezarcı ve evet. yani böyle bir şeye izin veremiyor yani. Ne yani? yapacağız? Bize şey. uyardım yani daha önce. <gülüyor> evet. evet. haklısın abi. O yüzden, haklısın. Kelpin otosu. Evet, <gülüyor> kelf mi olur zaten bir kere bata. Ondan sonra e, tabii ki bu, dogum e, kelfin dayak yemesiyle sonuçlandı. <gülüyor> <gülüyor> Ama diyeceğim de dayak yemek çok tehlikeli bir şeydir çünkü kötüsü yaparsanız yatma ihtimali. Sen bir yani kendini yattı. <gülüyor> o da bak o gün ya 20 ya 19 bir yattım. Şey Adım evet 7 artı yedi. Ay, ay, <gülüyor> <gülüyor> 20 stres olarak olunca böyle oldu. Şöyle bir <gülüyor> güzel boğazladım bunu tavuk gibi. <gülüyor> Al ona <gülüyor> bir tane koydum öldü zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani bayıldı diye demeye <değil> nasıl <gülüyor> Ondan sonra biz bu bölüm tabi kayfı kaldırdık <gülüyor> <gülüyor> ve kendisi de bir daha öldürdük. <gülüyor> yani yalnız şu an dinlediğiniz diyenlerin 5 bölümde, hani hatta 5 toplanmada diyelim, 5 bölüm olmaz da, bu herhalde 5. toplanmamız olur ya da 4. Ee, mi? Çok fazla bölüm var ya yani. da evet. yani ben onları kaçırdım artık. Evet. Sen gaz keli atıyorsun galiba hiç böyle bir şey kuru <gülüyor> falan yok. Yani. Bir sondan geliyor, bir en baştan geliyor bu. Ondan sonra neyse, ee, ne diyecektim? Heh evet tabii işte 5 toplanmada. Evet, 5 toplanmada 2, 2, yatış. <gülüyor> 2 yatış ve 2 tane friendly firedan yani <gülüyor> Düşmanlar tarafından değil, kendi Ö Düşmanlarla tarafından. çok iyi şey yapabiliyoruz bence. Yani. Evet, Savaşıyoruz, düş Duş düşmanlarla çok iyiyiz Aynı düşmanlara karşı. Önemli olan bizim kendi, kendi aramızdaki savaş. <gülüyor> <Beto> <gülüyor> <Brand>. <gülüyor> i̇şte bu eee sekans amount midground. PUBG. Avçak çektik ama çok iyi daha yazdı ya <gülüyor> Evet sub bu bölümünde Evet sub bu bölümünde neler olacak merakla <gülüyor> bekliyorum <gülüyor> Acaba kim sola kalacak? Kim kazanacak? <gülüyor> e, bu bölümün önünde belli oldu düşünmeyeceğim çok fazla Evet Evet <gülüyor> Manya <olmayı. gülüyor> Evet şimdi biz en son bir takım downtime şeyler yapmıştık evet. Bu arada downtime kavramında da seyircilerimizi biraz e, Aşırı şikayet i̇şte, Ara Arayıp ve de... zar atıyoruz. Hayır <gülüyor> evet. yani şöyle biz burada yokken yani biz aradan geçen bir gün iki gün gibi bir süre. Evet. Bizim karakterler ne yapıyor? Yaptı? Ne yaptı? <gülüyor> Onları belirliyorsunuz. Ee, bir takım zar atıyorsunuz. Ben de bazen sizin yerinize atıyorum burada ve <gülüyor> e, duruma göre bir şeyler istiyoruz veya Doluyorsunuz <gülüyor> veya yatıyorsunuz evet. artık. Şimdi. Evet. Öncelikle konuşalım. Mr. Dwarf. Evet, Toldrak. Ee, Toldrak dedin ki, training yapmak istiyorum Aha. dedim ve bu e, özellikle en son kombatta bir anlık güç patlamasıyla beraber, Divine Smite beraber. Evet artık Divine Smite'ı istediğin gibi kullanabiliyorsun. Hı hı. Yani senin emrin altında e, nasıl çağıracağını, nasıl güçlendireceğini öğrendin. Skill aldı yani. Çok Ka <gülüyor> bir 8 da yerleştir bak. Orada istediği zaman ya İşte Ne işte de tekrardan konsantre olarak evet. e, neler yapabileceğini kendin artık biliyorsun. Onun dışında hani silah combatını devam ediyorsun Aha. silah çalışmaya. Bakalım Mr. Yersan. Evet. <gülüyor> half orkumuz evet. half <gülüyor> sorguladım. Evet. Bu amulette bir önceki fight'tan bu evet. cüpheli adamlardan bulduğun bir evet item'dı ya yani. item idi. Kolye. Evet, Kolye. bunun etrafta soruşturdun ve yaklaşık 50 yıl önce var olan bir kaltın sembolü olduğunu öğreniyorsun. Adı Adını kimse bilmiyor. Adı yok. Adı yok. Sadece o zamanla yaşamış çok fazla bilinmiyor. Zaten 1-2 kişi falan bulabildin yani bunu. Ama Ceda yoktur diyenler var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gündeme bile göndermedi mi bu da böyle. Abi bok gibi bir film çıkmayacak. Peki bunlar ya, Son film Elektromans'i. Son filme Polat iyi ya, diyordu. Ya. Yok Aa. ya diye demiyorduk. Bayağı beğenmiş <gülüyor> de ya. Hı hı Ya bu bütün lorunu takip ediyor. Abi ben de onu takip ediyorum da yani Oğlum herkes çok görmüyor. Son üçlemeyi zaten rezalet oldu ki yani son seriyi rezalet olduğu için bir daha izlemeyeceğim. Farklı ya. yani. farklı izlettireceksiniz abi. bana değil mi? Yani izlemeyeceğiz. Ben, ben cuma gidiyorum. Ha. Ben de gideceğim. E ben de izleyeyim o zaman. Ama ya gidiyorum ben de. Ama sinemada gitmem herhalde. Babaya küsmüştüm de. Sinemada hmm. gitmezsen onun düşmesi zor herhalde. Var mı şu anda? Düşer abi. 1080p'deyiz pisdeyken... Tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cehennem pizde <daha> lançi. <gülüyor> daha iyi. Neyse. Evet. Peki bu cult alakalı başka bir şey yok mu? Adı yok sanıyor. Necromancy yapıyorlarmış. Evet. Krabiyek yani mi durdurmuş, kendileri mi kaybolmuşlar? Başka hiçbir şey bilmiyor. Bir anda aktivitelerini mi kesmişler onca yoksa? Ne olduğunu bilmiyor kimse. Sadece o zamanlar varmış bir takım bir şeyler ama e, neden durmuş, ne yüzünden durmuş kimse bilmiyor. Hmm. Bu senin... İçine gelince biz bir cenaze evet. yapmıştık. <gülüyor> e, 100 volt aldın oradan ekstra. Nasıl para kasıyorsun yani? Hakikaten Hı. ya. Adam, adam 20 da... attı mermer zarından 20. Attı. Mükemmel bir cenaze hizmeti sundum adamla. <gülüyor> e, gerçekten harikasın bu konuda. Teksin. Ve e, satın aldığım mermerleri de mezara yontarak hani yeni eee işlemlere hazırsın yani bunlar. Evet, artık ar mezar taşlarımız var. Yeni. Yani çok zaten en çok ihtiyacımız oda oluyor. Yani, Arboga yani. duymadığımız ihtiyacım yani ben mezar taşıdan Her bölüm yaptığımız yani gün <gülüyor> Her <bir> yerinizi korumanız lazım. <gülüyor> Hep bir Fatihaya, Fatihaya Şimdi ben Büyümüzde 50 kilo vermer yerine ne var yazayım var. buraya? <gülüyor> Devine. şey Devine Pamuk diye böyle Dük diye çıkıyorum. 6 tane mezar taşım var. Tamam. 6 tane mezar taşım var. Ama en kaliteli mermerden. Bunları dağın şeyinden böyle, derinlerinden ya böyle Büyük ihtimalle bugün onu birimize yol koyacaksın. <gülüyor> <göreceksiniz. gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Bakalım kimin ismini kazıyacağız <gülüyor> <gülüyor> İsmin neydi var? Steve Woodgarden Evet. Mr. Human. Aramızdaki tek human. <gülüyor> Duri. Ama o da ata eşeğe dönüyor. Öyle human olmaz bu arada. Duri at alıyor yani. eşeğe dönüyor. Sen de biraz hem wild shape ile ilgili hı. training yaptın, hı hı. biraz da elf sonla çalıştım. Evet. Basketaris bakabildim. <gülüyor> Bunların da beraber artık üç tane form biliyorsun. Yaşasın. Tepinki öğrendim. Ay, evet. Ayı, dev örümcek ve kurt. Bu form çok yani iyi. De, wolf. Harika. öğrendim ve at yaşadım. At oluyum. At oluyum da senden bir intikam alayım. Ya ben bir level daha alsam neler çıkıyor? Yok 5 level'da geliyor o şey. Neydi? Samon ediyorum. Steel aynen. Aslında ben bir at olayım uçan hayvanlar gelecek o zaman ben sizin ağzınız ağzınızı Sen işte atı çıkartırsın bu kartı olur. Pegasus gibi bağlar. Yok ya ben poli çıkartacağım. At falan değil. Normal horse var bu arada hani şey. Vay can be bir riding horse. Evet Peki Oğuz. At olsa ben binebiliyor muyum druid'in üstüne? İzin verirsen. Yani, bence <gülüyor> ona kalmış. Bence 10 şey bindi Sen yani. de atını çıkart. senin atın nasıl ona bilsin. 30 <gülüyor> günde at, at üstünde. Aynen. At. <gülüyor> <gülüyor> <Double top. gülüyor> Güzel. Bence de bunu çizebilirim ama. <gülüyor> ama burada şey demek istiyorum. Dikkat et de pansiyon olmaz. Bak <gülüyor> At sana binmesin. <gülüyor> evet. Evet, Mr. Kel-Elf Üzün taraftan <gülüyor> geri döndü Kel-Feto Kel Kel <gülüyor> kendine geldikten sonra zaten biraz uzun sürdü kendine geldi <gülüyor> Bir saat, bir saat Aynen evet. ee, Kitabı Sen sorgulamak istedin, bulduğunuz, hatırlarsanız Aa, Karakter bir, Evet, Türk kitabı karakter bulmuştunuz <gülüyor> ee, Bunu Elefson ee, senden almak, yani en azından bir süre alıp incelemek istedi. Ben de verdim. Evet, ya zaten vermiş olman gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> yani. O, <gülüyor> Yoksa tek e, diyor. Onda kaldı. <gülüyor> ee, onun dışında büyük işte, bir hat hattatlık çalışarak... Hattatlık çalışmak mı? Nota yazımı da öğrendin. Yani abi, nota yazımı ilgili bir şeyler öğrendim. Bunu sanatına... E, Bak. Belki şey yapabilirsin ilerleyen biz, zamanlarda Biz şarkılarımızı duymayacağız mı ya? Bizden şarkı istedin Ben duymak istiyorum Hah. Ama abi onu yayına artık Hımm Biz Telifsiz koyacağız bir şey değil yani Coverlarını <gülüyor> Telif yiyoruz Kendimiz çayacağız aynen. <gülüyor> <gülüyor> o ciddenin flüt versiyonu gibi <gülüyor> Evet, e, aradan son benim de bir tane daha evet. daha tane şey yapmıştım. Ben Guild'de bir tane şey yazmıştım, ilan azmıştım tamam. ondan bir şey. Aa. Gelecek hepsi. Tamam. Ben de ilan <gülüyor> <Ben> usuzuzdur. <de. gülüyor> aradan sen e, oh. gözü dikmiştin ya. 2 gün geçti son kulübe vardı tekrar kapalı. Hı -hı. Ona gözü Hı -hı. En son Allah. neredeyiz? Aksiyon bitti, biz şeyden çıktık. İşte şeye geri dönmüştünüz ha, okay. yani. Kampa geri dönüyoruz. Aradan iki gün geçti. Eee Uyandığınızda yine e, Kampın içindeki adamlar Bir minik toplantı <gülüyor> olacağına dair Ortada bir şey yapıyor Ben de mezart, mezarlığı yıkamış gelmişim <gülüyor> Uyandığında yüzüğü parmağında buldum Oturuzlar diyorum Allah'ım şükürler Şöyle şey kokluyorsun şey, garip bir şey koku geliyor <gülüyor> <Bundan gülüyor> <yani>. İlk bölümüne <gülüyor> itibaren arada yüzüğü buldum Süpersin abi. Burayı yazamayacağım. <gülüyor> Aslında Farvan'daymış ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cebine koymuş falan böyle. Onu oradan ben iyice <gülüyor> batlıyorum böyle. Koymamış <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Sana e, sabah şeyde biriklerken <gülüyor> iki tane adam geldi yanına dediler ki abi bu Quest'i evet. sen mi astın bu şeydeki, karavandaki adamla ilgili? Evet, ben astım. Biz onu biraz araştırdık. İçinde böyle biraz şişmanca böyle garip bir adam var. Evet. Deliye benziyor. Müşterilerle fazla konuşmuyor. Ve ufacık bir pencereden zaten alışveriş yapıyorlar. Ama sattığı her şeyde Genelde böyle değişik, egzotik ürünler alıp satıyor. Ne gibi? Egzotik gibi derken böyle silah genelde, bir abajur mu, ne diyor? Abajurdur, abajurdur. Süzük satıyor, Bilmiyorum. bir asa <gülüyor> sattığını gördüm. <gülüyor> bu tarz böyle... plak. <gülüyor> yani <gülüyor> büy büyülü şeyler sattığını düşünüyorum. <gülüyor> o adam değil. Normal değil. Peki oraya alışveriş yapan kişilerin ortak bir yanını var mıydı hiç? zaten 3 kişi görebiliriz. Bunları yani. kim duyuyor bu arada? Biz duyuyor muyuz? Duyuyor duyuyorsunuz, duyuyor muyuz? Tabii tabii. Berabersiniz zaten. Şey yani değil. gelen kişiler hani sıradan bir insanlar mı? Biraz daha ciksiler mi? Cihslen. Ben bunu duydum, tilgileniyorum mu? Ben bu adamla tanışacağım. <gülüyor> Elaya adam tutmuyor. <gülüyor> Madem sıkıntılı bitip onunla benim tanışmam lazım. <gülüyor> Hemen bir yatmanız lazım. <gülüyor> yani böyle bilmiyorum nasıl sıradanlardı. Çok öyle belirgin özelliklerini göremedik Hiçbirini takip ettiniz mi peki? Yok biz sadece adama baktık Öyleyse bir süre daha gözleyin Tekrar görev asmakla ben uğraşmayayım abi, abi, Takip edebilirseniz Yarısını anlaydık bari Size ilan'daki zaten ücreti ödeyeceğim Aynı ücret için ufak bir takip istiyorum sizden Ya adam açmış muhatıbı ödeyebilirim <gülüyor> <gülüyor> <bir parası> <gülüyor> ee, Ama o kadar bilgi verdik sana Bence yarısını hak ediyoruz Tamam 26 zaten vereceğim diyorum O sadece gözcülük yapmanız için verdim İşinizi yaptınız Tamam Kabul Bir 20 gold da aynı şekilde Oraya gelip gidenler Kimdir, nedir, nerede yaşıyorlar En azından öğrenip ismini öğren... hani... Kendinizi açık etmeden, nerede yaşıyor bunlar, aynı yerde mi gidiyorlar veya üzerlerinde onları bekleyen şeyler oluyoruz. var mı? Evet ya yani. Bunları tamam, Deneyeceğiz Tamamdır o zaman diyorum, altınlarını veriyorum ben bunların Tamam, şeyi de e, çıkarttılar Westport'tan <gülüyor> <bu> <İmlandı>. Guildim, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görevler tamam Evet ve e, orada karamboydan bir süre sonra Elefson yine toplantı odasına Peki ben şimdi ondan önce bir şey soracağım. Biz bu gele gelmez şeyi söyledik mi? Sloop'un kalktığını Elefson'a <gülüyor> bildirdik i̇şte mi? Elefson Onu şimdi size soracağım. Ha, ne tamam. kadarını anlattınız? <gülüyor> Kitabı biliyor. <gülüyor> en azından. Ben anlattım bam bam bam. <gülüyor> Benim böyle güzel bir adam abi ben köydeyim. Sen köyde hazırken köyde şey, böyle bir şey yapayım taşlı bir tip oynan sürekli öyle taş alayım lan yeter ya bir s hocam taşlı sen niye <gülüyor> taşlılarla bir şey mi demek? Istedim? hayır evet <gülüyor> ama ne işte bu adak üstten oyundan beri <gülüyor> zaten <gülüyor> birkaç bölüm önce senin bir şeyini bilmek için bir bölüm dinledim şey mi iyi daha kötü <gülüyor> çok, abi çok kötü neydi la acaba tam risk alıyoruz bir daha bilmemiyim yani <gülüyor> <gülüyor> saniyesine bak ona göre <gülüyor> tot kötü değildi bence. <gülüyor> e Saht biraz neyse. Hmm. E sen anlatırken ben sana böyle şey yapıyorum. Hmm. Bu arada ben zaten her şeyi anlattım abi. Bundan mı tuttun işte ben de onu diyorum. Evet, evet, Dedim yani bu adamları durduracağız, kimdir, nedir. Bunlar yok. ölecek Güzel diyor, yerli kan dökülecek yani. Tamam ya ne adam tartıştı. olanları biliyor yani şey bu Resurrection Aynen, şey. falan biliyor evet. Tamam o zaman. Ben yokum abi burada. <gülüyor> Ben bile sağda köşeye eğildim öyle dinledim. Yokum farkında. Ya kel bir adam böyle diz çökmüş, kenarda böyle arkadaş. <gülüyor> böyle arkadaş. Pula da var. Abi, tekrar bir yatma <gülüyor> ihtimali olduğu için orada. <gülüyor> ha peki bunun yaptığını söylediniz mi yani? <gülüyor> Söyledim tabii. <gülüyor> tamam. Onu ben söylemedim, bu söyle. Ben hiçbir tamam. şey söylemedim. Ben tamam sessiz bir şekilde sizi izliyorum. <gülüyor> Elif Sun çıktı yine. Ben Sunum kaptım. Elimde. Elinde kitap da var. O kara kitap Hı -hı. elinde duruyor. Kitabın e, dikkat ettiğiniz ve özelliği, böyle kitabın hani e, böyle kapatıcı ayraç gibi bir şey olur ya kitaplarda. Hı -hı. Hani o tarz bir şey var ama böyle pançe şeklinde kitabın sanki üstünü tutuyor böyle alttan kitabın üstünü tutuyor Hı -hı. açılmasını engelleyen bir pençe, hayvan pençesi gibi garip bir şey yani. Öncelikle kitabı önündeki masanın üzerine bırakır. Herkesin bu kitabı araştırmasını istiyorum der. Bununla ilgili ne bulabilirseniz, kime sormanız gerekiyorsa, şeklini, tipini iyi bakın, iyi hatırlayın. Ama... Bir hı hı. yandan da kraliyete çok fazla çaktırmamaya çalışın. soyuyor. <gülüyor> <Gide okarda> soy. <gülüyor> Abi ne böyle bir yok. kitap var bende. Bunun edeni ne kadar farklı? <gülüyor> <Satıyor, satayım>. okay. <gülüyor> Neydi? Yersen yapıyor onu. <gülüyor> ben <gülüyor> şey, ben satmam var. Ben şey... Ne derci zor mu? Zor e, Ben satarım ben. <gülüyor> Tütü satar. Böyle bir kitap satar. Cebimden bir tane, tane keçisi çıkardım. çıkardım. Onun üstüne böyle hışır hışır, hışır çiziyorum. Tepini. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Kivçi denizi. Uy lan biz kivçi denizi kullanıyık. Uoooooooooo şiiri ha. Bir geliyor mu bu. <gülüyor> <gülüyor> Bak şunu söylemesen az ofensifti. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Konuştukça ofantik çıkartıyor yani. Burayı direkt at. <gülüyor> Burası hiç yaşamalı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Keçi yiğik Çok, çok. sahneye bak Sana bak saniye saniye açıyorum. Açıyorum. Ona bakıyorum <gülüyor> Evet Hepinizin de bildiği üzere Mezarlıkta bir takım olaylar gerçekleşti Hoş olmayan şeyler gerçekleşti <gülüyor> Olan oldu artık Onu engellememizin pek bir yolu yok Ama bu adamlar şimdi ne yapıyordu Amaçları neydi Bulmamız gereken bir diğer şey de o. Zaten bu ikisinin bağlantılı olduğunu muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Evet. Ben orada bağırıyorum ve hepsi uyduracak diye. <gülüyor> hepsi ben de bu adam koku koku bakıyorum. <gülüyor> Elefson sana işaret eder Yersat. Sen mezarcıydın. Evet. Daha önce hiç başına böyle bir şey geldi mi? Bunun olmasını nasıl karşılıyorsun? Başıma hiç böyle bir şey gelmedi. Sadece anlatılan hikayelerde duymuştum. Ama o gün gerçekten e, hiçbir zaman olmaması gereken şeyler oldu. Hepsi'nin kanıyla sulanacak bir Çok şey. Çok politik vardı. bir şey. <gülüyor> Ortada oluyor. Politik acıgın. Siz bir önceki görevde. Her ne kadar bazı teknik aksaklıklar olsa da Güzel iş yaptınız Benim sayede <gülüyor> Ufak söyleyip <Evet>. onu susuyorum <gülüyor> Device'ım <Devicim. gülüyor> <gülüyor> O bir ufak bir ışık ediyor söylüyor o kadar <gülüyor> <gülüyor> Yılbaşı açı gibi böyle parlayın Ufam böyle, Device'ım like <gülüyor> Size e, Bu kitapla ilgili bir ön Görev vereceğim ama Yaşayacaklarınızdan biraz endişe duyuyorum aslında. Bugün kesinlikle yatıyor. <gülüyor> Artık ben yatmayacağım. Bu <gülüyor> şekilde değil. Biraz daha psikolojik olacak. Hmm. <gülüyor> Cinsel mi diye bağlıyorum. Herkes böyle bağlı mı? Weird boğmadır. South Park sessizliğe. Bir arkadaşımız var. Bu kitabı ona götürürseniz Size yardımcı olabilir, ama olmayabilir. da <gülüyor> e, Denememiz lazım herhalde. Başkanımın Kendisi dışarıdaki karavanda. Haydaa. Ben, ben zaten mi ona mi gidecektim var. ya. Ben bizi velevanlara çağırıyorum, görev iptal. Şöyle. O an gittim. <gülüyor> <gülüyor> Necromancers'a gece siz öldürüyorsunuz. <gülüyor> Kendisi her ne kadar sevdiğimiz bir arkadaşımız olsa da Neyse daha fazla konuşmayayım. Hayda. İlk ma ismini al, duyunca anlayacağız. Yanına Tam gidince şey yapacaksınız. Bilek çıkacak. Ben, ben. büyük ihtimalle. Ben böyle <gülüyor> adamın gene gidip ya kusabalık böyle bir şey yaptım ben hani bununla gelip özür diliyorum. Ben merak etme gelin falan diye. Artık yapacak İyi bir şey yok ama... Merakına biraz kontrol altına alman lazım. Damage Hala ama ne olduğunu bilmiyoruz. Çıkan artık yaratık mı? ruh muharinesi grip gibi evet öyle. <gülüyor> <gülüyor> <O nedir? gülüyor> yani metal müzinde onun ya da rap yok. Evet. <gülüyor> galiba. <gülüyor> yani kötü niyetli midir, nedir, ne olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. O yüzden elimizde kesin bir şeyler oldu, olmadığı sürece çok kötü düşünmemeye çalışalım. Bu iyisi, iyi. Bu düşünün. işin iyisi kötüsü Benim yok. Hep o... <gülüyor> Arkadaşlar iyi düşünelim, iyi olsun. Evet. <gülüyor> elmine güzel mesajlar gönderiyormuş. Ben böyle şey doğaçlı yoga yapıyorum. Yani şimdi hep beraber yoga yapıyorum. Şimdi açılma hareketi vallahi. Şimdi giriş selamlıyoruz. Tayt giyip, tayt giyip geliyorum. Yani. Peki hamile kaçmış. Peki bir bu yogaçı racist <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçek yogaçısı şimdi racist olabilir. Bu konuda ben atlar. Yogaçısının racist yayın yapmayı planlıyorum. <gülüyor> Umarım öyledir yani. İnşallah yogaçılar çok racist'tir bu yaparım. Ben biliyorsun ilk yayında veganlara sallamıştım. <gülüyor> Şu an vegan birliği geçen gün benim arka çok kırılmışlar. Abi Kırılmıştı. benim sallayacağım çok şey vardı. bunu yayından sonra konuşalım. Bir hikayem var. Biliyorsun. Çok mis. Fazla yani yayına fazla. Yayına fazla abi. Badille bir hikaye. Süper. <gülüyor> o, bu, he, bu arada evet bunu bahsedelim. Bahset abi. Gelecek e, yayınlarda daha gelecek kayıtlarda yeni içeriklerimiz olacak. Bir tanesi de Boğaziçi halkına geliyor. O yüzden bizi takip takipten... Ee, Çıkartın. Çıkmayın. <gülüyor> çıkmayın ortalık fena karışacak arkadaşlar. Dıgam Akacak yani. Drama. Şu. Drama ekmek. Tabi tabi. Drama ekmeği tam yapacağız. Öyle, aşk ihtiras Türk dizisi gibi yani. Tabi tabi. <gülüyor> <abi>. Seks. O <gülüyor> bizim aramızda ama böyle. <gülüyor> Onu kimse evet. duymuş. Bu ekip ya. <gülüyor> Hani Olur, bu, bu kayıtta da alakası yok ama biz sadece beyitmek istedik Zaten be biz bizim biz her hafta yaptığımız yeni şey kapattıktan sonra onu bahsetmiyoruz Tabii evet. e, tabi evet. canım şimdi burada bu kadar adam yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben bahsettim Ama oluyor <gülüyor> <gülüyor> Boşu mu gitsin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burak'ın evet. gelmiş çok çirkin evet. Çirkin kötü Evet Eee evet. Hedefson Reis bize oraya mı gönderdi? Yok, evet. sadece. Ya Gönder biz gene bir simitçe mi gitsek ya senin ne işin var sinitçide ya? Ben, ben her hafta o kalıyor ya. bakamadım ya. Ben, ben... elefsona şey diyorum ya onu da bir konuşayım Ben geçen gün o kulübeyi zorladım açmadı bana Belki Yerinde yoktur bilemiyorum Valla yani bir... ben açmazdım bilemiyorum Ben dışarıdan korkmuştur Bir şey diyemeyeceğim o yüzden bir git, Peki bakalım, bir cevap daha vermesinin garanti bir yolu yok mu? Elinizdekini gösterirseniz ilgisini çekebilir. Tamam o zaman. Elimdekine bakıyorum böyle. Hayır, olmaz <gülüyor> Hayır, bu küçük. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben 3 santim cm. <gülüyor> evet. Ne evet, tam gidiyor mu? Biz hiç böyle bir şey değildik. Evet <gülüyor> ya, bir anda <gülüyor> yine tamam. bir şey oldu. Adamlar yayını bozuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fazla adam oldu bu. Evet. O zaman aldık kitabımızı. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben mi koşu simitçe gidiyorum? Ya <gülüyor> yol yol üstünde zaten. Ya babamız Gidiyorum. Diyorum benim bab oldum. Oldu. Ah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Korkun, al. Illallah derdik. Al getir. Evet. Dolapta illallah ittirdik. Alar çık. Al. Diş götür. Bunu debeti kaçtı. Sekiz. Evet. Sekiz doların ne Oldu. Dolaptan kolayı da getirsin. <gülüyor> Bunun yayında bunu duyduğunuz için özür dilerim <gülüyor> Bir daha isteye <istiyor> <gülüyor> <gülüyor> niye getirdin? Ben bir ayet de demedim ki Viga <gülüyor> değil Şey Vah Gazayı içe Pirinç suyu <bak. gülüyor> O anime içeceği yani Evet, evet. Ben. ben aldım tekrar Pıtı pıtı koştum <gülüyor> Aldım mı <gülüyor> lan sonunda. Pıh <Pif>, Aldım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Artık okla öldürebilirsin adamı. <gülüyor> Yakında gitmeye ya da gerek da yok. çok zannetmiyorum bir atacaksın büyük ihtimalle o Bir sonra 20 alacaksın zaten sıkıntı yok. Onu kendine Zor doğru vurabilirsin. John ya. Evet. Çok kötü. Kendi kanamana doğru gidiyorum Böyle. La la la la. La la la, la, la. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> sıfır dikkat çekmek. Bir elf, bir cüceyi korku <gülüyor> <gülüyor> bir tane bir de bir de hayvana <gülüyor> dön <dönüyor. gülüyor> hatta daha fazla dikkat çekmek için böyle e, çekicemi kaldırmak uğruna <gülüyor> şarkı söyleyerek yakarak? <gülüyor> <gülüyor> Neyse gittik <gülüyor> oraya. ben buna izin vermeden gidip kapısında böyle tak tak tak diye bugün böyle şey açıldı. E, yaklaşık böyle bu kadar bir pencere gibi bir şeysi var adamın. Aa, Orası böyle, Evet. Dur <gülüyor> çatıkalım. Orası böyle açılı sadece böyle bir göz görünüyor oradan böyle. A5 tane. Size bakıyor böyle. Kimsiniz? Keçi değisini çıkartıyor bu. Habını tanıyor mu? İşte bu vesinin gözlüğü. Böyle gözlerini ince kısarak sana doğru bakmaya başladı oradan. Hafif. Biz sanki biz Stif. Bunu indirdim böyle Stif. <gülüyor> <Yani>, suratıyla bu. <gülüyor> Adam böyle işte gibi kısa boylu böyle tombul, koca suratlı böyle dağınık saçlı falan Ağırı, bir adam. A A Kelt böyle etrafına böyle size doğru bakıyor böyle. Ne işiniz var burada? Nereden geliyorsunuz? Rezim! <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki bizi Elefson'yız gönderdi. Ben hakikaten bunu bağırmak söylüyorum. Elefson! <gülüyor> elefson! <gülüyor> elefson! <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsunuz? Ha bu kitabı biliyom Valla biraz çiğ be Bir de farklı farklı yapıyorum Hepsi kalkıyor o Oy! Böyle bir sikilim var bu Man of Mini <gülüyor> Max <gülüyor> <Man gülüyor> <sen gülüyor> Kitabı gösterdiği anda adam Aaaa diye çılık haplaya evet. başlar orda Lan ne oluyor? <gülüyor> ne oluyordu? 1 dakika Herkes böyle yüzü tutuyor. Herkes size doğru döner böyle halkın içindekiler. hemen donun içine sokmandan sonra, sonra hemen soktum donun <gülüyor> içine. Tam ciddi. böyle dolanadım. <gülüyor> o şeyden <gülüyor> şey <çıkartıyor>. öyle. Bunu mu soruyorsun? Yanlış iyi çıkartıyor. <gülüyor> Ay yapmasam bunu da bu mı koyacaksın? Bokunu da böyle? Al bizi içine falan diyor. Böyle İşaret etti size böyle, arka, arkaya gelin diye böyle ee, Gitti, Kar, karavanın arkasından kapıyı açtı size Dört tane ayı bir tane karavan Aynen <gülüyor> Ama içerisi büyük yani, tamam. genişli yani. bir mekan Kapıdan gelirken de Bana Black Jack derler, geçin içeri Aha! Geldi! Black, Black Jack. Jack Black, Jack Black, Jack Black. Geçtik, Kelime aynen aynen Geçtik şöyle, pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı pıh Adam diyor ki ben o şeye dokunmam al buradan. Diye. <gülüyor> o da şeydi dedi mi ben çok isterim. O da şeye dokunmayayım. Adam böyle eline bir çubuk gibi bir şey alıp böyle kitabı düdüklemeye başlar. Maşa ile falan diyor. Bu ne böyle ya? Aa! Niye <gülüyor> niye bunu getirdiniz? Oh! Sen bilesin derler. Ne bu ne nereden sevesi? buldunuz bunu? Bunu biz e, bazı necromen sırların elinden gittik aldık. <gülüyor> <Böyle. gülüyor> İyi. <gülüyor> <de> mi uğraşıyorsunuz? <gülüyor> biz onları öldürüyoruz dedi. Ölüyü öldürürüz biz. Ölüyü <gülüyor> <gülüyor> mi? Böyle... Karavanda böyle etrafınıza bak, böyle etrafa baktığınızda gerçekten her yerde e, yani. Hepinizin böyle sezebildiği büyülü itemlar var hmm. yani. Hepsi ciddi anlamda özel itemlar. Böyle büyülü arada falan. Yani yani ciddi şeyler var yani içerisinde. Peki böyle büyük gücü olabileceği bunu hissedebiliyor musun? Hissediyor. Hepiniz hissedebiliyorsunuz yani. Baltalar, baltalar falan filan. Yani bir sürü item mı var böyle her şeyden? Ya yani. daha çok e, trinket tarzında yüzük, okay. amulet, o tarz Hadi şeyler edelim. var. O yani. yüzük Aa, Hacı Hacı yüzüğü yani. Biraz bakıyorum şeylerm. Galiba. <gülüyor> Bina çatırdı. <gülüyor> evet. Yo, Soruyorum Sen... bu kitap ha. nedir? Niye, neden bundan korkuyorsun? Şu an ben de bilmiyorum ama hoş bir şeye benzemiyor. Yani araştırmam lazım. Ne kadar sürer? Bilmiyorum. Sizin yani benim karım ne olacak bu işte? Like, <gülüyor> like biz buraya bunu getirip senden bir Ölürsen öldüğünde seni bedavaya gömeceğim Bak adam esnaflığını yine yap Gerçekten. Tamam tamam güzel güzel. Tamam. <gülüyor> tam ceklekletkisi evet, <gülüyor> Aşırı ceklekletkisi <ciplektir. gülüyor> Ama Başka şeyler de istiyorum Ne sen? Ne istiyorsun? Etrafınıza bakın Benim ilgimi çekebilecek şeyler işte böyle şeyler Piyuli item. Mecburi şey yapıyorum. Ay! Oy! Oy! Piyuli alto bu stesso. Şey yapıyorum. Artık temel gele ya. Artık bir temel NPC ihtiyacımız var. Ben bunu kolun istiyorum. Bu salon büyüzüyor var işe yarar diyorum. bırak lan bırak. Bakayım al <gülüyor> <gülüyor> bakayım bakayım ah işime yaramaz büyülü bile değil lan ay götürüyorum <gülüyor> böyle siz herhalde bir şeyler yapıyorsunuz böyle bir yerlere gidiyorsunuz hattattıkla uğraşıyorum. Yani ben bir şey var. Bulduğunuz yani, değişik şeyleri bilmiyorum ama e, benim e, çok önceki bölümlerden bir hmm. şeyim vardı. Neyi? Bir karttan bir yüzük almıştım ben. Ah! Hiç hatırlamıyorum. Boşuna şaşırma. Orada ben hatırlıyorum. Ha, evet. <gülüyor> Kraliçenin şeyleri. Kraliçenin kartlarından hmm. evet, evet. senin yatırdı. Evet. Oyunu gösteriyorum. <gülüyor> Diyorum bu ilginç çeker mi? Hımm. Bu Pandora'nın adamlarından birinin. Benim Hı, yüzüm. Ben öyle. Daha iyi bir kere falan yapalım. İlla oluyor gibi. Hayır, bunu alacaksın. <gülüyor> tamam, kabul. Ama bunun haricinde de bir de yani <gülüyor> macerada bulduğunuz başka <gülüyor> şeyleri ilginizi çeken şeyleri bana getirin ki ben de size buradan takas yapabileyim. Ay, hmm. güzel. Bu şekil yani diyorsun. <gülüyor> ben boya fırçamı çıkartıyorum. <gülüyor> Sizden öncelikle, küçük bir isteğim olacak. Öyle ya. Bu, madem Pandora'nın askerlerinden konu açıldı. Çok büyük değil. Buna bir ufak bir dost talebi gibi düşünebilirsiniz Aha. ama <gülüyor> Pandora'nın malikanesine girmenizi istiyorum. ÇÜŞ! <gülüyor> İstersen, Pandora'nın içine de gelip Pandora'ya. Kraliyete girip evet. değil mi yani? Bunu nasıl yapmamızı istiyorsun? Ee, Bu mantıklı mı sence? <gülüyor> <gülüyor> Bak, okey ama bir düşünelim. <gülüyor> ben de size soruyorum işte. Yani yapabilir misiniz? Peki bir dakika. Vanilya'da de... ne yapacağız? Pandora içeride mahsangu ayda önemli bir asa var. Ne şey onun görev asa. İşte benim de merakım burada canlanıyor diyelim. Peki bizi oh. içeriye sokacak bir yardım falan vardır inşallah. Burada dört tane ayı Bilimizken. Sizce, <gülüyor> sizce stajlimiz yüksek gibi. Benim beş gibi. <gülüyor> Size Malikane'nin planlarını verebilirim. Ooo. Oh. Her o zaman... türlü detaylarını sağlayabilirim. O zaman üzerinde çalışabiliriz. Beyler. Peki başka? Gardo. O Malikane'ye ait her şeyi biliyorum. Nereden biliyorum? Bu resmen bizim pick of death deneyi almaya yolluyor. Ee, evet. Bir hafta boyunca sırf bunlarla uğraştım. Bunları kimden buldun? O asayı buldun? istiyorum. Peki bunun ee, bir haftalık çalışma yeterli mi? Peki bu planları <gülüyor> kimden buldun? <gülüyor> Okey mi bu? Ben kendim yaptım. Yok. <gülüyor> İçini de biliyorsun yani. Üstünde şey var mı? Yazılar falan böyle. <gülüyor> var. Lejant var mı? Lejant. elden şey <gülüyor> Evet. Adamın böyle yazılarına bakarak bir şeyler anlayabiliyor muyum? Böyle... Dosybirdi manyet. <gülüyor> ne kadar manyet? Olabilir. <gülüyor> adam hat hat sahtalık oldu Zar mı adam abi? O zaman adı şey zaman. yapalım mı yani bu şeye? Sen bir bakayım. <gülüyor> Neye bakıyorsun? Yazıyorum. E, bir bak abi. Daha elin daha almadınız ki. Ha. Heh. Tamam, tamam bir alalım bir, bir planlara bakalım. Benim birkaç şey, sorum olacak. De ona dokuna. Bu <gülüyor> yere <apaya> sok. İskalı <gülüyor> <gülüyor> her şeyi olayım. Benim birkaç ben sorum olacak. <gülüyor> Geçen gün Pandora senin dükkanına geldi. Ne yaptınız onunla? Adam Buradaki eşyaları pazarlıkla almak istiyor. Sattın mı? Hayır. Sağlam. Çünkü para teklif ediyor. Sen ne yapacağım ben parayı? Doğru mezarımı götüreceğim. Bravo gal. Mezarca Ha, hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> evet. Para Özellikle istemiyorum. Kendi bir şey var mıydı burada? <gülüyor> Bilmiyorum. Fazla konuşmadım. O her şeyi Ne vardıydı? için para teklif etti sana? Bütün dükkan için. Ne kadar? Bütün için. Yani işte 100 bin altın kadar bir şey. Aa ucuzmuş. Ee, 100 bin şey. <gülüyor> mi? Evet. Ben de 50 var beyler. Ben de 20, <gülüyor> 20 var. <gülüyor> Öyle yemek parası ya ne olacak? Bin, bin tane cenaze yapsam. <gülüyor> <gülüyor> Var evet, <bu arada> tutuyor. <gülüyor> tutuyor. Yani, o para geçici şeyler. O yüzden hmm. yani, buradakilere ben öyle pa biçmiyorum. Ben dönüp size diyorum ki, beyler diyorum, motivasyonumuzu unutmayalım. Biz evet. niçin ne buradayız? Neden buradayız? Ben yüzü buldum. Bu adama bizim kim getirdi? Bunları unutmayalım. Ve bu adamın e, bize ...söylediği şeylere biraz daha... E, ...dikkatli yaklaşalım. Sen bunu söyleyemem, Pandora'nın camından içeri tıklayın. <gülüyor> <gülüyor> Balkoncuk <gülüyor> <cikası gelmiş. gülüyor> <gülüyor> Hatta bu konuyu bizim büyütlerle konuşup... ...bir karara varsak da mantıklı olabilir. Bence onlara şey yani. bu işi yapalım. Ama bir yapalım dakika bu bize iş. ne verecek? Tamam da... Karşılımdan ne olacak? Evet, biz sana kitabı okutturuyoruz eyvallah, araştırıyoruz. Ama bu Elefson Reis de bunu istiyor. Ama sen şimdi bizi malikaneye sokacaksan... Aa şimdi orada bir dur bak. O, o asa'yı getirirseniz bu dükkandan hepinizi birer tane aitem. Evet, birer hediye verebilirim. Çok mutlu olmu demektir. Alması zor. <gülüyor> Bence giremez biz. Ee, bu arada dükkandaki aitemler şey değil mi? Yani bizim normalde yani, çok kolay erişeceğimiz bir şeyler değil ya yani bayağı değil. iyi aitemler. Yani tabi hani Ya ben magic item en azından. Şey diyorum ben. Beyler şöyle, ben yükseldim. Ben, ben şöyle, büyük yükseldim. Plana bir bakabilir miyim? yapacak mısınız? Ben varım diye elimi ortaya koyuyorum. <gülüyor> Hiç öyle bir şey yok ya. Ben varım deyip ayı pençemi ortaya. <gülüyor> Ama üstü istemedi. Üstünü sen şerede üstü, üstü, üstü izasanca <gülüyor> inersin. <yani>. Ben de en <gülüyor> mal <my ups> diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama Jack Bilek alıyor. Şimdi Jack Bilek şu anda arıyor. <gülüyor> e şu an yayınımıza Jack Bilek bağlandı. <gülüyor> seviyor, seviyor. Aa. Oh. Dilini <gülüyor> düştü sanki. Ya, merhaba ee Jack'le çok mutlu değil mi? hee abi? Ha Jake zaman... abi gibi ah abi nasıl? olsun ya, ya. yapıcaz yapı diyoruz yapı diyoruz yapı diyoruz <gülüyor> <gülüyor> yani. o zaman alın size planlar okuyamadığınız yerler olursa söyleyeyim aa baya planlar ha adam arabadan yazmışlar <gülüyor> baya planları yazmış ben adamın direkt el yazısına bakmaya yapıyordum bu adam nasıl bir tipti 20 Genelteceğiz. İki falan. Adamın düzeyliğine zararız. Hmm. On sekiz attım. Babası ne kadar? Bilmiyorum. Abi ben e, varım. Bu kadar plan detaylı hazırlanmışsa e, Bu işi Bu adam ben size söylüyorum bunu. E, evet, soracağım. Farkında. Ve ben Bu adama bir şekilde güveniyorum. Hı. Dur bir. Ben abi. bunun içindeyim. Adamın önüne konuşmak. Nasıl böyle ufak ufak Ufak ufak. <gülüyor> şey havayım hiç yokmadı gibi şu an zihnimizde olacak. <gülüyor> evet. Bu arada hani sen de adamın e, bunları çok büyük bir ciddiyetle yazdığını fark ediyorsun zaten hani el yazısından. Evet gerçekten ciddiyet. Yani... Aynen. Burada Sergen kendinden bahsediyor. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> O? Bu arada Enrak, yine yatar. etrafı soruşturun. Benim hala bilmediğim şeyler var. Evet, bu ee, evet. bunu. Bunun haricinde uşakları ile ilgili bir tane hizmetkarı olduğunu biliyorum. Kendine özel yani hizmetkarı. İsmi Eli. Onunla beraber üst kata çıkabilen ender hizmetkârlardan, ender kişilerden bir tanesi üst katta. Ne olduğunu bilmiyoruz. İkinci, evet, i̇kinci, i̇kinci kat mı? Evet. Bir kat çıkacak atlaması. 2. katı çok fazla bilemiyoruz. Bunun eee ay katları içerisinde ikinci katı. Planlara dönelim. <gülüyor> e planlara bakıyorum. <gülüyor> Masanın ne olduğu bilinmiyor. Tamam biz bir İkin. şey yaparız. Evet. E, çok fazla kurma var aslında arkadaşlar. Çocuklar Önce yaparız Yoksa Sen rahat o Zaten yaparız yani Hı. Ben zaten kendime bu konuda inanılmaz güveniyorum Ama yani. önce bir klana, klanla konuşmamız lazım e Zaten hmm. Bu aldığımız bilgileri bir Elefsona ya da evet. Şeyi sonamız mı gerekiyor Ben öyle yapmamız gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum Çünkü bu adamın ne bak olduğu belli değil Adamın arkasından Görev öyle... çok riskli Çok fazla hükümetle iç içebilir Görevin riskinden çok Siz şeyi mi düşünüyorsunuz? Herhangi bir bir şey olabilir, backstep gibi ya da bu adama güvenmiyor musunuz? O yüzden hmm. mi? Güvenmemeli değil. Bu ile bu kadar haşır neşir olduğunu diyeyim Adamın, kadının baktığına girmek çok akıllı kârı değil. Hem bizim re re re re rezerasyonu da tehlikeye atabilir bu dünya. ettiğimizde kart var. Doğru diyorsunuz. Ama bir dakika, önce ben bir soru sormak istiyorum. Oldum. Şimdi, sen buraya bazı açıklamalar <gülüyor> <şi> <gülüyor> yazmışsın. Fakat bize şunları açma. <gülüyor> bu gardlar kaç saatte bir değişiyor? Demek ki bunun bilgisi yok abi. Adam gelmamış yok. Var var. Biliyordu bu. Gardlar günde iki kere değişiyor. Tamam. Hep aynı saatlerde mi? Genelde. Kaçta? Arkasından Yani biri öğlen mi? biri güneş batırmasına yakın. Hı. Peki. Ee... Aynı mı? şey yani. hepsi kapının önünde mi ki arka tarafında bahçenin arka tarafında falan bekleyenler var mı? ya da dolaşıyorlar öyle Turgalar, değil mi devlet yani bir şeyler yok mu dediğiniz bakayım masana girme sence takar ama atlı gibi bana en öğün yer orası gibi gözüktü kel kafan onun oluyordu sen her zaman kilitli açmanın yolu yok gireni hiç görmedim şimdiye kadar açmanın bir yolu yok mu bilmiyorum daha Bizim önce, önce sen o masanın kapısına gittin mi hiç açıldığını bile görmedim oranın. bir kilit var üzerinde ama ah, Şimdiye kadar hiç görmedim <gülüyor> Nasıl koyacağım? bir kilit? Anahtarla açılan bir kilit mi? Öyle gibi duruyor ama Baya o... zincirlerle falan Peki katlanmış bu, bir Anahtarı kim koruyor? İkinci kat anahtarı <gülüyor> bile? Şimdiye kadar hiç açıldığını görmedim Dinlemiyor musun? Peki orada asla olduğunu nereden biliyorsun? Annem tutamıyor. Dile düşüyor, düşüyor. Sence arka koltuğunda mı saklıyodur? Sence ben buradaki başka ikinci bir mahsediğin olmadığını nereden biliyorsun Madem? Varsa bul. <gülüyor> Açık net birader. <bile gülüyor> <adam> yoksa ya <Yaramız>. Beyler <gülüyor> <gülüyor> <Yaramız. Olur. gülüyor> gidelim bunu bir Elefson'a soralım. Tabii canım. Hani dedim gibi. doğru diyorsunuz. Diyorsun. ben gitmeden önce bir şey yapayım şu amuleti çıkartıyorum. <gülüyor> Bu amulet hakkında bir şey biliyor musun diyorum. Hmm. Bir, ee, bak. Bakalım biliyor muymuş? Bu adamlar... Her kimse... Niyetleri ciddi. 50 yıl önceki bir örgütün... Evet. Buraya kadar geldiğini düşünmüyorum ama Eğer onu devam ettirmek gibi bir niyetleri varsa Bunlar çok ciddi adamlar Kimdir bunlar nedir necidir Eskiden Yani bundan 50 yıl kadar önce Müziğin yasaklandığı devirde Bir grup adam Bu Büyü müziğini daha farklı şekilde yorumlamaya başladı ve buradan elde ettikleri gücü işte ölüleri Hı. kaldırmakta kullandılar. Muzdahmet olsun diye. Eğer hala bu adamlarsa biraz tehlikeli. Beni bu işten uzak tutun. Bir i̇simleri bir var, var mı bunların? Hiçbir fikrim yok. İsimlerini bilmiyorum. Sunuk Hiç Erken yaşayan üyesini biliyor musun? bulabileceğimiz Konuşabilecek 50 yıl önceki adamlar şu an ilk defa sizden duyuyorum tekrar bu adamların ortaya çıktığını. Hmm. Daha önceki bir karargah, yer, hiçbir şey Hiç yok. şeyleri bilinmiyor. Peki bunların kayıtlarının olduğu bir yer var mıdır bura, bu ülkede? Tutul, kaydını tutacak. Yani, zannetmiyorum. Belki krallıkta ama size orayı mümkün değil almazlar. Senin güçlü bağlantıların var mı? Bunu soruşturabilir misin biraz? Çok tehlikeli. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> no. <gülüyor> ben de soruyorum. Tamam Sunut diye birisini tanıyor musun? Savaşçıymış henüz. Yani. Evet. Hakkın'ın ne biliyorsun? Bu 50 yıl önceki savaşta öldü. Kimin tarafındaydı? <gülüyor> Biraz önce sen canlandırdın. Biraz önedil ya, 2000 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu bizim müziğe karşı yapılan savaşta hükümetin askerlerinden bir tanesiydi. Yani krallığı. Hmm. Ama bayağı güçlü bir asker olduğunu söylüyorlardı. Yine de o kadar da çok böyle krallıkmış şeymiş çok umrunda olan biri değilmiş yani para için falan savaşıyormuş sadece söylentileri var anladım ben bu adama şey sordum ya hani ben birazcık notarlı bir şey yazmaya falan başladım ya Bu adam biliyordur sonuçta büyüğümü bunu nasıl kullanabilirsiniz soruyorum adamı termiği gördüm safam. Vallahi ayıp kurtar demiş. Bak. Ben bunları satıyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. Ben ne kimseye öğretmenlik yapamam. Alıyorsan al. Kimse. Yoksa sen this is the subject black. Artık hadi. Hadi. Tamam çıkıyoruz. Yürü. El ele abi. sonra bunu söylemeseydik ya keşke. Söyledim e, lan. İyi şu an alay olduyuz. E, bunu tartışabiliriz. Ben Söyle ben bir çok bir söyleyememek taraftarıyım aslında çünkü o boşuyun ya bu herifin <gülüyor> şeylere ne uğraşıyorsunuz diyecek Ya da... Ama kendi gönderdi ya Ama da bu... sonuçta Tam şey da. biz burada aynı amaç için beraberiz ve aynı şekilde o gönderdi bizi buraya Ve hani sadece söylüyoruz yapmayın derslerine de, tek kadem karar vermen bizim elimizde Diyorsun. Tabii canım Elefson'la zamanı danışabiliriz yani Elefson'la bir şeyi açık etmeyeceğiz bu konuda sadece Sadece biraz ters bu konuda Evet Gilda Elefson'la bu konuyu biraz şey söyleyebiliriz bence Çarpıtarak mı? Ee, yani çarpıtarak değil evet. daha hafif şekilde yani biraz çarpıtarak belki ya Aslında izin gibi de gidiyoruz falan hani haberiniz olsun tarzında mısınız? Ee, tam tersi <gülüyor> Hiç öyle değil, <gülüyor> <gülüyor> hiç öyle değil Yumruğunu masaya vur böyle <gülüyor> ee, Böyle böyle bir e, bilgi aldık Hatta bunun için e, Blackjack'in adını vermemiz de gerekmiyor Böyle böyle bir info aldık ve bu info'ya e, gitmemiz Yani sizin bir bilginiz var mı en azından? Hee Yem mi atalım diyeyim, falan mı Ama bence bir böyle şey yok. Direkt gidip soralım bence bize o e, elefson destek bile olur ya. Bence i̇şte destek bile uzağı etmiyorum. O yüzden. Bu boka bulaşmayın diyecek. Ama bu kitap olayını yapmamız lazım, bunların tek yolu var. Ama o kitabı araştıracak zaten. Tamam da yani yapamayacağını düşünüyor ki bu adamın gitmemizi söyledi. Eğer yapabileceğini is is istemezdi yani. Hayır o kendisi stafı istediği için bizi gitmemiz söyledi. Biz tamam ola kitabı ben... kitap için ikna ettik. Elefson'dan basıyorum yani. He diyorsun. Hadi o kendi kitabının ne olduğunu bilmiyor ki, yapamayacak ki bu adam hemen Abi gidip net elefsonla sorulabiliriz buna yani. Abi bence direkt gidip net sorulabiliriz. O zaman son şöyle diyelim. Kitabı araştırıymış ama ancak bunu yaparsak. Zaten öyle diyeceğiz. Vay da öyle değil ama aslında. Adam kitabı araştıracağım demedi mi? Hı, -hı. Evet. Evet. Yani, o adam onu kendi şeyi için istiyor. Bu size ekstra bir quest evet. yani ikinci bir. Hmm. <gülüyor> o zaman O değil çamtiden... <gülüyor> oldu. Ya da ben dedik ki söyleyelim ya. Ben elefsona abi gelmiyorum. Sen mezar. Ben elefsonu ziyareti yaptığın mezar taşlarının havasını falan atacağım. Belki bir şey çıkar, bir şey çıkar falan. Ben abi elefsona gidiyorum. Tamam durma. Orada ya elefsona konuşmaya gitmiyorum gerçekten. Ben de ben de giderim senden. Bir i̇kimiz yirvan, mi gidiyoruz? Aynen Kel bir elf ve bir dwarf mı gidiyoruz? Aynı. Koskoca adamın karşısında. 15. Ben git gelmiyor Yok ben de gelmiyorum ya. Tamam biz ikimiz gidiyoruz. Ben malikaneye gidiyorum. İkimiz gidiyoruz abi Tutacağım onun karşısında biraz gözlem yapacağım. Tamam. tamam ikimiz gidiyoruz. Aynen biz de gidiyoruz. Gel seninle gidiyoruz biz. Ben yokum. Sen varsın mı? Yok hmm? bu adam gel. Bu adam... Ha, pardon sen yoksun. Biz, okay. biz ikimiz gidiyoruz Ben Kelfe gidiyorum. Sen beni niye ben mi? Pardon özür dilerim. Ertılık <gülüyor> yapıyorum biraz. Kelp bir olduğun için çok istemiyorum. Saçımı uzatacağım. <gülüyor> Ama her sabah tıraşıyorum. Büyük <gülüyor> <gülüyor> <çabuk. gülüyor> bir sapık gibi. Ya, i̇nanılmaz <gülüyor> bir elf <kelp> ya. <gülüyor> Yüzümcik aydın, şöyle yapınca kesiyor otomatik. Telefon <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Deposiyonu> doyuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, siz geldiniz kampa. Nerede? Evet, bulur. Yani etrafta bir et <gülüyor> yerlerde bulur buluruz. Ben olaya şeye anlatıyorum adamın dediği her şeyi. olduğu gibi. Baya birebir şeyiyle mi anlatıyorsun <gülüyor> yani? Ben şey diyorum, bir kere hata yaptım, bunu yapmak istemiyorum. Vaa bu kötü komik Ya gerçekten şey ya. Şey ya. Ben de diyorum i̇şte ki bu şegefsizin öndeki dedikleri şimdi çoktan malikene girmiştik. Ya gerçekten. <gülüyor> Buna böyle bana söylesin söylüyorsun ne bizkarı? <gülüyor> Sana söylüyorum. Şimdi oyun'a dönelim. <gülüyor> Erep sona sen bayağı şey şeyi anlatmış. Tabii onu, tabii mı? tabii. Elefson ne diyor? Sen de o sırada kaçıyorsun <gülüyor> evet, o sırada. Evet, abi Ben, ben bayağı ne şeydim böyle elefsona Biraz bahsedip tamam. falan Dım ama sen bayağı dökülüyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ve arkamıza dönüyorum abi Ya Kaçmıyorum mekandayım ama hani çok be, ilgilenmiyorum Boya falan bakıyorum, bakıyorum yani. <gülüyor> i̇şte Arada şeydim. arada ve bakıyorum öldü mü diye falan <gülüyor> Çekicime falan bakıyorum böyle saçma <gülüyor> sapan <sasa gülüyor> Ben ne şey diyordum hani Adam niye gelmiyor falan <gülüyor> diye <arada gülüyor> <bakıyorum. gülüyor> Tattı beni biç Beraber girmişiz ama. Böyle ilk adım gerideyim. <gülüyor> Peki bunun doğru karar olduğuna inanıyor musun? Onun yapılması mı gerekiyor sence? Yani faydalı olabileceğini düşünüyorum. Tek geldi Aydın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eğer işimize yarayacağını düşünüyorsan yap. Ama bundan dolayı özellikle bu Pandora tarafından bir takım anlaşmazlıklar çıkar da birilerinin başı yine ya olduğu gibi yanarsa o zaman sizin de fişinizi çekerim. O sırada ben şey, şey diyorum abi elefsona dönüp dönüp elefsona şey diyorum sen bu Blackjack'e güveniyor musun diye soruyorum. İşini yapması konusunda güveniyorum. Verdiği infolar konusunda Verdiği şeyler doğrudur. Bu konularda yalan söylemez. Sadece... istediği şeyin ne için kullandığını bilemeyeceğim. Hmm. Tamam. O, ona... İstediği şey bize fayda sağlar mı? Bizim kılama, yani sizin klan'a. Elif sona. Belki sadece kendisi için istiyor bile olabilir. Şey soracağım, bu civarda farklı bir grup var mı bizden başka? Aktiflik gösteren bize alakası olmayan başına git yakabilir miyim senmedi miyim burp istiyorum bilmiyorum tamam Hizmeti bizim şey de hadi dur dor dor bu bambaşka bir materyal bu soruyu adam gittiğinde soruyor ya aklında bir şey var ama onu anlıyorum bu sen ne demiştin bir daha bu <gülüyor> ya Meta iki... Gaming yok Meta evet. Gaming sen de oradasın. Ben de buradayım. <gülüyor> sor. Ben sor. Nereye sor? O ne dedin ya? Lamur. Evet. Ben de sana dedim saatler? Ondan bir şey sormuyorum. Ben soracağımı sordum. Ben cevabım aldım zaten. <gülüyor> ben de sordum aslında. <gülüyor> tamam. Sormayacak bir şey yok. Ben, ben, e... ben çıkıyorum zaten mekanlarda. Aldım yolda. Aynen. Falan. Ben gidiyorum ilk başta çarşıda şey buluyorum. Ukarın, bakalım, <gülüyor> bakalım bulabilecek misin? Ya Gerçi sen yüz gibi ol. adamdasın. <gülüyor> Makam beni <böyle> duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor. Sen ee, biraz daha fame aldın böyle insanlar evet. tanıyor yani seni artık <gülüyor> etrafta dolaşman yani seni heybetliyorlar. Evet, Hem de beş tane mezar taşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle şey gibi taşıyorlar iki parmağında. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani teknik olarak. Tabi senin Weightlifting'in ne kadar olması lazım? Bora drip mi 200 kilo falan Size de. soruyorum. Or or or orada gözlem yapıyorum. Benim aklımda bir tane fikir var. Yersen, yersen yer. Yer şunu Okey, sen bak abi dedim ben ben, ben, ben tamam. Tamam ben, ben ona gidip buluyorum ya. Tamam, evet. Bakıyorum. Ne var ya? <gülüyor> Amelata bir bakabilir miyim? Ne yapcığım ya? E ee, sadece resmini çizeceğim. Hmm. Bak seni biraz önce öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam diyorum. Beş dakika vaktim var diyorum. Ben direkt bir tane ufak bir resim çizittiriyorum defterimi. Tamam. Ondan sonra direk... ...şeye gidiyorum. Hani onun orada gözden ben yakalıyorum. Ben şu en yakalıyorum. Ver lan hamlet diyorum. <gülüyor> Verdim zaten. Ben artık yapıyorum ki ya Dur lan daha şey soracağım ben sana. Konuştunuz mu elefsonla? Konuştuk. Yani konuştuk ve eğer... ...yakalanmazsan sıkıntı olmadığını söyledi. Benim aklımda bir plan var. Üst kata çıkabileceğiz kadını sordunuz mu? Hayır. Atlarım size <gülüyor> <gülüyor> bir, bir ufak hatırlatma sende heavy armor olduğu için Dezavantaj Stentte yok, de, Ben hani, de Sen ne derim var Belki mi, plate var Medium armor medium, var mı O da stent dezavantajı yani, veriyor Yani bunu şey yapabilirsiniz Medium armor giyerek Ha biraz e, evet yani, Biraz şey armordan var. fedakarlık edip stentinizi sağlayabilirsiniz hmm. Şeyde zaten. skill de dezavantaj veriyor XM13, XM14 armor veriyor, XM ama stealth dezavantajlı. Evet, 13 olanı takacaksınız yani siz. Ben direkt... Dur, söyleyeceğim şimdi. Ha, ben de Dur bu arada gideceğim bir, bu salt bununla. He? Ben direkt... Duraid'i yerine koşuyorum. Duraid'i o sırada AFK. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Sen de bir... Heh, ben e şimdi neler gördüm. Heh. Sen şimdi bir investigation zarı patlatıyorsun. Ooo evet. biri geliyor. Dur bakayım İzlediğinde gerek var mı? <gülüyor> Hadi abi. 7 artı 4, 15. He, evet, biri değil. <gülüyor> Bina yerinde falan. Hayır, hayır. Ya en azından guardların çoğunlukla hep aynı rotada dönüp dolar. Her şey, oyun gibi pattern yani. Aynen Arkalarından girebilirsin. Hmm. Ben gittiğinde gördün mü Gördün yani bir şekilde. Tanıyorsunuz böyle birisi. Gel diyorum, ben gittim bu adamın ismi neydi? Elefson Elif... Bunu hep konuştum He ee, Klanın başına bir şey gelmedi Chain şort giyeceksin Hıysh Benimle akşam sen tüke <gülüyor> <benle>, geldi <gülüyor> <arkadaşlar, gülüyor> Bak bu amonet orada bulduğunuz Evet ee, Guild'in kartlarını ha. burada bırakacağız Bunun üstüne dövme yapacak Yapacağız Yapacağız. Ne? Çiyesi kaydım <gülüyor> o... <gülüyor> Sen benimle Herkes bakıyor Herkes duysa <gülüyor> <giysen> mı? <olur. gülüyor> Tam o zaman dur. herkes gelsin onlara da anlatalım. Böyle şey yapalım. Ee, eğer... Ya kalırsak da <gülüyor> o yıltan olduğumuzu mu söyleyeceğiz? Aynen. Ne olur. Kayıtlıklar, şu an kendi arasında konuşuyor. Hadi ondayım yani hala. İyi bir hoşuma gitti. Bu arada biz planı kurduk, ciddiyiz. Ben, Cid <gülüyor> ben şey ya, bu arada cidden klana gittim. Bunların da sorup... Serkan... Reser Action'a gittim. Elefson orada mı? Orada, orada. Dükkanda olduğu gibi. Bu bizim salaklar. Bir şeyler sorumayı unutmuşlardı. Bu adamın inti eksimi var artık. <gülüyor> yok yok. Bir şey yok ama adamın aklına geliyor yani. <gülüyor> Dur bir dakika. Sorumayı unutmuşlar dedin. Şimdi bir tane intelligence'ları atmışsın. Düşük atarsan <gülüyor> sen de unutacaksın. <gülüyor> bir atı ve sıfır. Onu daha hatırladın. Adam atıyor ya. <gülüyor> Karak inti düşük de. <gülüyor> Karakter ki. kötü olabilir ama... Bileği <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şey diyorum, bu ikinci kata çıkan kadının adı neydi? eli ulan be hatırlıyor mu? Eli. Ellie. Ellie. Ee, bu Pandora'nın bir hizmetkarı varmış Eli adında. Dediklerine göre bu kadın sarayının ya da artık malikanesinin ikinci katını görebilen tek kişiymiş. Bu kadının hakkında bir bilginiz var mı? Şu bize yani, e, hava normaldir. Yani bir baskın havası yok hı hı. yani zaten akşam yani, öğlen saatleri efendim der ki sana akşama kadar araştırtayım. Döneyim aslında. Ondan sonra siz herhalde malikane'nin oralarda olacaksınız. Evet. İlk bir iki adam yollarım size bilgi vermesi için. Tam doğru bu arada hala gözlem yapıyorsun oldu demi tutar Evet ben o bu arada şey burası e, bu spesifik arada... bir bakmak istiyorum. Evet spesifik yani. bir şey ben bakacağım şu anda. Ben de bakmak istiyorum. Birincisi... Ara mı veriyoruz? Ee, bir ha. Evet e, bu arada bölüm şey oldu. Bitti. Bir saat oldu. O zaman İyici. şöyle yapalım. Bir sonraki bölümde kahramanlarımız Pandora'nın evine girebilecek acaba? mi Yoksa yani, Acaba? Yoksa patır patır yatacaklar. Acaba günbirleriye götürecekler miydi? Pandomi yapabilecekleri biliyorsunuz evet. ama acaba kim kimi kesecek içeri? Fotoğrafı atmadığınızda sıra kimde bu sefer? <gülüyor> <f> <gülüyor> bu sıra yatma sırası kimde? Bunların bütün cevapları bir sonraki iki. bölümde, ikimizle ikimiz kaldı. Değil, bu arada bölüm bitmeden hemen <gülüyor> şunu söylüyorum, bunu aa, bu büyük ihtimalle geç yayınlanacak ama ya. Olsun sen söyleyene ee, değil 10 Ocak'ta <gülüyor> Hırsız'ın e, şeyi var, tiyatrosu. Evet. Bu arada duyurulur bu bu arada. Aynen çok güzel bir ee, Bir bu. tiyatro arkadaşlar mükemmel. Aynen. Ee, kim oynuyor derseniz? Oz oynuyor. Evet ben oynuyorum. Ve şey, dünyanın en büyük tiyatrocusu. Jüretler evet, jüretin tiyatrocusu, tiyatrocuların ünlüsü. Bakın ünlü olmak için böyle gösteri yapıyormuştuk öyle. bayağı da başrol falan. O yüzden bekliyoruz hepinizi. Evet. Biletix'te yakında biletleri bulabilirsiniz. Hırsız diye hatırlatsanız. Yani bu büyük ihtimalle çıkacak. büyük şeydi bir. 15 Ocak'ta falan yayınlanacak bu bölüm. <gülüyor> yani bu kaydı daha önceki bölümlere kesip yapıştıralım. evet değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı evet. evet evet. yoğuşmuş. Çok ba mantıklı. Bir sonraki bölüme direkt yapıştır burayı. Olabilir bu kes burayı keselim. Evet evet. Oldu doğru. Doğru. Doğru. doğru. Güzel. Böyle durduk ara böyle bir şey gidiyor Gel işte tam bir reklam. Tam, <gülüyor> tam yani. bir reklam aynen. Evet. Hadi bak. Şey gibi sponsor reklamları gibi Aynen. Gibi.